Hadis olmadan İslamiyet olur mu? Ashab-ı kiramdan İmran bin Hüseyin radıyallahu an. Şafaatla ilgili bazı hadisler nakleder. Onlardan birinde der ki, siz hadisler bildiriyorsunuz fakat biz bunlarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir şey bulamıyoruz. İmran bin Hüseyin Hazretleri buyurur ki Kur'an-ı Kerim okudun mu? Evet. Kur'an-ı Kerim'de sabah namazının farzının iki, akşamınkinin üç, öğle, ikindi ve yassının farzının ise dört rekat olduğuna rastladın mı? Hayır. Peki bunları kimden öğrendiniz? Bizden. Yani abi keram'dan öğrenmediniz mi bizde Rasullah'tan öğrenmedik mi Peki Kur'an-ı Kerim'de kırk koyunda bir koyun şu kadar devede şu kadar şu kadar paraya şu kadar dirhem zekat düştüğüne rastladın mı Hayır Öyleyse bunları kimden öğrendiniz bizden öğrenmediniz mi bizde Resulullah'tan öğrenmedik mi? Hac suresinde eski evi yani Kabe'yi tavaf etsinler ayetini okumadınız mı peki? Orada Kabe'yi yedi defa tavaf edin diye bir ifadeye rastladınız mı? Hayır. allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurduğunu duymadınız mı? Peygamber... Size neyi verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa da ondan kaçının. Haşir suresi ayet 7. Hazreti İmran buyurur ki, Sizin bilmediğiniz, bizim Resulullah'tan öğrendiğimiz daha çok şey vardır. Kur'an-ı Kerim'de her şey açık değildir.